<gülüyor> <gülüyor> evet. Ashabın anlayışına uygun Kur'an'a ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz taharet babından başlayarak namaz babına yetiştik. Ve bugün inşallah namazın Arapçadaki luatın anlamı ne olduğu, ondan sonra namazın terkik küfür müdür, değil midir, namaz cemaatle kılmak vacip midir, değil midir, namazın nasıl kılındığını, bu gibi e, konuları inşallah zamanla Allah Dilersen işleyeceğiz. Diyor ki assale, assale tabi Türkçe'de biz namaz diyoruz ve Arapçada assale lügat manası dua anlamına geliyor. Ve dikkat ediyorsanız yani Sürelerin dışında namaz baştan sona kadar hepsi dua'dır. Ruku'da olsun, sujutta olsun, ruku ile şeyden rukudan kalktıktan sonra mesela veya da iki sujut arasında. Bunlar hepsi nedir? Duadır. Yani lügat manası namaz, dua anlamına geliyor. As-salatu fil lugati ed-du'a. fil -lugati ed dua Türkçede lügat'tan sözlük diyorlar. istilahi manası da Türkçede terim diyorlar. Arapçada ise lügat veya yahutta istilahi ve yahutta şer'i anlamına karşılık kastediliyor. Allah Celle Celalü Teâlâ'nın Tebet Suresi'nin 103. ayetinde diyor ki: "Ve salli aleyhim inna salatake sakanun lehum." "Vessalli aleyhim eysen ya Muhammed Aleyhissalatu vesselam onlar için dua ve istiğfar et" anlamına geliyor. "Zira inna salatake sakanun lehum." Senin duan ve istiğfarın onlar için onların kalplerine refahlık verir, rahatlık verir. Yani mutmain olurlar. Örneğin yaşlı veyahut da salih bir insan bir kişiye dua ettiği zaman mesela sen diyorsun ki bir yaşlıya veyahut da salih bir kişiye iyilik yapıyorsun. Diyor ki Allah senden razı olsun. Sen o yaşlı kişinin veya da salih insan kişinin sana Allah razı olsun demesinde kalbin nasıl hissedersin? Kalbin serinleşiyor, rahatlaşıyor. Çünkü bu gibi insanlar yaşlılar yani özellikle yaşlılar tabii ki namazdın yazdı yaşlılar kastediyoruz yoksa yaşlı nice yaşlı yaşlı insanlar olup da dinden nasibini nasiplerini almamışlar. Yani din içerikli olan yaşlı insanlar veyahut da salih Müslümanlar. Bu kişilerin duası Allah katında ve duaları Allah katında makbuldur. Ve bu gibi kişilerin kişiye dua ettiği zaman o kişi o kişiyi seviniyor. Niçin? Çünkü o kişinin duası Allah katında makbul olacağını umduğu için kalbi ferahlaşıyor. Evet diyor ki Ya Muhammed sen onlar için dua et veyahutta istiğfar et. Biliyorsunuz müşrikler İslam'a girdikten sonra İslam'a girdikten sonra Geçmiş günahlarından dolayı ne oluyor? Devamlı tövbe ve istiğfar ediyorlar. Ve kişi şirki bırakıp İslam'a girdikten sonra o İslam bütün günahlarına nedir? Kefaret'tir. Ey bütün geçmiş günahları affolun diyor. <gülüyor> Aleyküm selamü. <gülüyor> <gülüyor> artı aleyhissalatü vesselam buna rağmen artı olarak Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü vesselam bizzat emrediyor. Yani onlar için dua yapması için.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 o kişinin davetine icabet ediniz. Şayet siz yani o davet edilen kişi oruçluysa ne yapacak? Onlar için dua edecek. Eğer o oruç farz oruç değil örneğin ve Yahutta geçmiş bir orucu yoksa orada sünnet yani nafile bir oruçsa orada muhayyerdir. Dilerse orucunu bozabilir. Dilerse orucunu bozmayıp orada o kişilere ne yapar dua eder. F in muftiran ey o kişi davet edilen kişi veya da daveti icabet eden kişi eğer oruçlu değilse o zaman ne yapması gerekiyor? Fel <feyin> yat'am <kâne> ey orada o kişinin ona vermiş olduğu ve da göndermiş olduğu yemekleri ne yapacak? Yiyecek. Ve in kana saimen falyusalli. Ve in kana saimen فليصلي. Buradaki fel yusalli kalksın namaz kılsın demek değil. Ey şayet oruçlu ise o davet edilen kişi o yemeği yapan kişi için ne yapar? Ona dua ve istiğfar eder. Ve ma'na bu yani sözlük anlamı. Şer'in anlamı ise ay fıkhi yönden, istilahi yönde diyor ki ve ma'na ha fi istilahi al Ey fakih alimlerinin verdiği anlam olarak diyor ki akvalun ve af'alun muftetaha bit tekkbir muhteteme bit teslim. Namaz tekbiratül ihramla başlangıç olarak sonuç olarak da selamla ne yapılır? Namaza son verilir. Ve tabi ki ehl-i sünnet ve cemaat bir ittifak, selam konusunda hiç ihtilaf yoktur. Ancak Rafiziler, yani Şii olan insanlar bunlarda selam yoktur. Şiiler yani İfne Aşeriye dedikleri bu 12 imama kendilerini 12 imama mensup eden bu Rafizi Şiiler namaz bittikten sonra selam vermezler ve burada ehli i sünnet ve cemaata muhalif oldular. Onlar namaz bittikten sonra ellerini şu şekilde yapıyorlar ellerini sallamakla namazdan çıkmış oluyorlar ancak selam sünnet midir vacip midir alimler arasında ehli sünnet ve cemaat arasında ihtilaf olmuş bazı alimler demişler ki birinci selam vaciptir ikinci selam sünnettir bazı alimler demişler ki birinci ile ikinci selam vaciptir bazı alimler demişler ki her iki selam da sünnettir ve en doğrusu vallahu alem en doğrusu sağ yani birinci selamı vermek vaciptir. ikinci selam sünnettir. Ve burada Hanbeli fukahasına göre Hanbeliler ve Suudi Arabistan'daki alimlerin e, mezhebine göre burada her iki selam vaciptir. Ey Hanbeli fukahasına göre. Birinciye ve onun için alimler buradaki alime diyorlar ki imam selam ve selam verdiği zaman memum olan kişi selam vermeyecek. İkinci selamı verip selam sona erdikten sonra imama tabi olan me'mum orada ne yapacak? Selam verecek. İmam-ı Şafii'ye göre kişi sağa selam verdikten sonra birinci selam o zaman ikinci selam onlara göre sünnettir. Hanefi fukahasına göre her ikisi de sünnettir. Ve dikkat ediyorsanız bizim Türkiye'de mescitlerde imama tabi olan insanlar, imam esselamu aleyküm dediği zaman bütün imama tabi olan insanlar imamla beraber selam veriyorlar. Hele hele bazı imamlar uzun hava çekerek selamı uzatıyorlarsa maalesef değil. bu da çok kötü bir adettir. Çünkü o kişiyi esselamu a azam memum olan yani ona tabi olan selamı bitirdi zaten. Daha o adam selamı bitirmedi. Bu adam uzun hava çekiyor. Aynen ezanda yaptıkları gibi. Hani ezan, orada tabilik yok ama namaz esnasında gerçekten yani tehlikeye düşüyor. Bazı şahıslar hakikaten biliyorsunuz, esselamu aleykum orada kiraeti mattabî'dir. Esselam mattabî'dir. Orada lemelif bir elif miktarı çekiyor ve buradaki met tabi'yi iki elif miktarı dedikleri alimler demişler ki yani bir parmağın kalkıp inecek kadar veya iki parmağı in, kal, kaldıracak kadar. Bu adamlar yani bizim Türkiye'mizde bazı imamlar belki dört, beş, altı, yedi hareket uzatıyor. selam diye uzatıyor. Bu bir. Bu bir ikin, birinci hata yani imamlar tarafından. İkinci hata İmama tabi olan şahısların o adam uzun hava çekerken bunların hemen selamı verip bitirmeleri. Bu da hep ikinci hata. O zaman ne yapması gerekiyor bu me'mum? Me'mum, yüzünü kıbleden çevirmeyecek imam birinci selamı bitirdikten sonra artık uzun hava mı çekiyor? Kıssa mı yapıyor? Uygun mu yapıyor? Bu imam birinci selamı bitirdikten sonra o zaman imama tabi olan kişi ne yapacak? Yüzünü sağ doğru tamam mı es selamü aleyküm diye es aleyküm birisine diye rivayet ve es selamü aleyküm ve rahmetullah diye rivayete göre es selamü aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. birinci selamla ve bu rivayeti ay es selamü aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. İmam elbani rahimeullah sahih hadislerle. la Namaz kılma şeklindeki kitapta çok gayet güzel bir şekilde zikrediyor ve bu hadisler sahihtir. Ve dikkat ediyorsanız burada bile alimler bunu bilmesine, bilmelerine rağmen burada imamlar bunu hiç de topluma hatırlatmıyorlar. Halbuki imamın görevi, imamın görevi Allah Vesselam nasıl namaz kıldıysa o namazı o şekilde imam ve ona onlara tabi olan kişilere göstermeleri ve yahut da alıştırmalarıdır. Yani en azında arada bir bazen diyecek ki Esselamu aleyküm bazen diyecek ki Esselamu Aleykum ve Rahmetullah bazen diyecek ki Esselamu aleykum ve, ve Sola, Esselamu aleykum ve rahmetullah ve Barakatuh Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Tamam mı? O zaman bu imamlar ne yapması gerekiyor? Arada bir bunu tatbik etmek lazım. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam arada bir yapmışlar. Ve İmam Elbani Rahim Abdullah diyor ki ve Selamın kıldığı namaz şekli, Müslüman arada bir onun kıldığı şekilde kılması gerekiyor. Yani bazen bunu söylemiş, bana bunu söylemiş, o zaman Müslüman sünnet namazlarında bile veyahut da imama tabi olduğu zaman ne yapacak? Bu namazla ilgili olan sünnetleri veyahut da rükünleri vacipleri bilecek ve arada bir bunu, arada bir bunu ne yapacak? Yerine getirecek. Örneğin, Aleyhisselatü Vesselam, istiftah namazında, yani namazı istiftah yaparken, biz Türkler olarak genelde neyi söyleriz? Sübhanakallah'yı söylüyoruz. Sübhanakallah'ıma bir hamd'i söylüyoruz. Hanbeliler de aynı şekilde söylüyorlar. Ama İmam Ahmed bin Hanber Rahim'e olan bu konuda iki üç rivayeti var. Ancak burada toplum genelde Sübhanak'e'yi söylüyor. Türkiye'de gene o şekilde. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam namaz açılışında hemen hemen yedi tane açılış duası var. O zaman Müslüman'a düşen görev fazilet babından en azından 2-3 tane duayı ne yapması? Öğrenmesi. Mesela Sübhaneke Allahümme bihamdiki öğrenmesi Ve cehtu ve cihellezi fatra istimahatı öğrenmesi Ondan sonra Allah'ıma baed beyni ve beyni Hataya duasını Arada bir, bazen bunu bazen bunu bazen bunu Ve en eftalı budur. Aynı şekilde buradaki selam yine o şekilde. ve vesselam Bazen esselamu aleykum Bazen esselamu aleykum ve rahmetullah Bazen esselamu aleykum ve rahmetullahi Ve barakatuhu diye Ne yapmış söylemiş. O zaman tekbiratül ihram meselesi imamlar arasında yine ihtilaf var maalesef şiddet. Ve özellikle Ebu Hanife rahimehullah mezhebi. Ahmed bin Hanbel'e göre Malikilere göre ve Şafii'lere göre Allahu ekber kelimesini söylemesi vaciptir. Hanefi fıkhasına göre Allahu ekber kelimesini söylemeleri onlara göre vacip değildir. Herhangi bir şey subhanallah dese olur. Lâ ilahe illallah dese olur onlara göre. Tamam mı? Yani Allahu Ekber onlara göre vacip değildir. Ama doğrusu sahih görüşe göre Allahu Ekber demek vaciptir yani farzdır. Yani Allahu Ekber'in yerine Subhanallah, Elhamdülillah veyahutta Lâ ilahe illallah demek doğru değildir. Ve burada şedid, Hanefi fukahası burada yani bu iştihatta hata ettiler. Ve bu hata eden yani müştehitler bu hatayı yaparken ey hedefi bulmazken yine bunlar sevaba nail oldular çünkü bunlar müştehittir. Hadisle karşılaşmadıkları zaman ya kıyas veya da iştihad yapacaklar. Bunlar sevaplarını aldılar. İsabet ederlerse iki sevap almışlar, almış oluyorlar. Hata ederlerse bir sevap almış oluyorlar. Ancak bu Rabbani imamların geçişinden sonra veyahut da vefatlarından sonra bunlara tabi olan ilim talebeleri ve alimler, hadis piyasaya çıktıktan sonra hadise uymaları gerekiyor. Onların üzerine vacip olan budur. Ey, hatalarda imamları taklit etmek kesinlikle caiz değildir. Ama mukallit ise, ve bunu devamlı tekrar ediyoruz, mukallit ey dinden hiçbir şey bilmeyip sadece mezhebi taklit ediyorsa o mukallit olan kişi taklit etmekte bir ve yoktur. Daha doğrusu ammi insanların taklit etmesi vaciptir. Yani bir alimi taklit etmesi vaciptir. Ama dinde seçenek yapabilecek ey nasların arasında seçim yapabilecek kişinin taklit yapması ona haramdır. Direkt nasa uyması gerekiyor. Ama seçenek yapamayacak güçte olan insanlar bir alimi taklit etmesi vaciptir. Dolayısıyla özellikle alimler sünnet bu sünnet özellikle biliyorsunuz bu zamanda sünnet tamamen kitaplar arasında oluşturulmuş ve dünyanın her tarafında buluna biliniyor. Dolayısıyla hanefifu kahasına mensup olan alimler sünnete müracaat edip doğrusu neyse ona uymaları gerekiyor. Yani Ebu Hanife Allahın bu konudaki iştihadına uymamaları lazım. Çünkü o Allah rahmet etsin diyor ki ida sahah al ve mevzehim sahih hadis olursa o benim nedir? Ona uyun ve benim ihtihadımdan vazgeçin. Ve bizzat kendisi kendi ihtihadından vazgeçerek Ali ve sözünü ne yapıyor? Sözüyle amel ediyor. Nerede? Biliyorsunuz kendisi hiç çorap üzerinde mesih görmeyi görmüyordu. mesih yapmayı görmüyordu. Ve onun öğrencisi Yakub rahimehullah yani Abu Yusuf bu çorap üzerine mesh yapı, yapıldığına dair ona naklederken Allah onu rahmet etsin, Allah onun kabrini nurlandırsın. Hemen kendi iştihadından vazgeçerek aleyhisselatü vesselamın sözüne uydu ve çor, çoraplar üzerine etmeye başladı. Kendisi bizzat kendi mezhebinden vazgeçerek sünnete uyuyor. Çünkü o zamana kadar o ana kadar kendisine bu konuda sahih bir hadis ulaşmadığı için ne yapması gerekiyor? Kıyas veyahut da iştihad yapacak ve orada delil görmeyince Mesih'i terk etti. Delili gördükten sonra ve dedi ki Yakub Allah rahmet etsin. هذا hadithun hasen bu hadisi aktaran alimlerin tek tek ismini ona aktarınca İmam Yakub Rahimahullah yani Abu Yusuf İmam Ebu Hanife Rahimahullah dedi ki bu saydığın kişiler benim yanımda hepsi güvenilir kişilerdir. Dolayısıyla bu kişiler hiçbir zaman aleyhissalatü vesselam üzerinde yalan atmazlar. Bu, bu hadis hasendir. Ve orada hastalık esnasında çoraplarını çıkarmaksızın çorap üzerinde mesih yaparak namazını kıldı. Rabbim ona rahmet etsin. <gülüyor> evet. Demek ki burada tekbiretül ihram doğrusu nedir? Doğrusu Allah'u ekber kelimesi, kelimesini getirmektir. Ancak bir kişi ey Arap olmayan veyahut da acemi olup da bu kelimeyi kesinlikle söyleyemiyorsa tamam mı söyleyemiyorsa hakikaten eğer Allahu ekber demesini bilmiyorsa o zaman bu Allahu ekber kelimesini ezberleyinceye kadar tamam mı herhangi bir şeyle bir tesbihle namaza ne yapabilir namazı namaza durabilir ama bu kelimeyi öğrendikten sonra kesinlikle başka bir kelimeyi kullanamaz kullandığı takdirde özellikle bilerek, bilerek kullandığı takdirde eybu tekbiratul ihramdan başka bir şey kullandığı zaman o zaman onun namazı fasiktir. Çünkü tekbiratul ihram nedir arkadaşlar? Efendim? Rükündür. Rükün eksik olursa rükünlerden bir bir tene rükün eksik olduğu zaman o namaz batılır. Örneğin Fatiha rükündür. Fatiha Biliyorsunuz cemaat esnasında yine Hanefi fukası ister açıktan olsun ister gizliden olsun kılanan namaz, imamın arkasında kılanan namaz, Hanefi mezhebine mensup olan kişi orada imama bağlı olan kişi Fatiha'yı okumuyor. ister gizli olsun ister açıkta olsun. Ama Cumhur'a göre okunması vaciptir çünkü rükündür. Ancak cehri namazlarda alimler ihtilafa düşmüşler ve bu geçen hafta buna değinmiştik. Evet. Demek ki burada namaz şer'i yönden namaz, tamam mı? Tekbir, tekbiratul ihramdan başlanarak teslim ile sona erir Ve bu tekbiratul ihram ile selam arasında yapılan fiiller ayakta ondan sonra bunda ayakta durulması gerekiyor. Ve biliyorsunuz kişi sıhhat sıhhati yerindeyse kesinlikle oturarak namaz kılması caiz değil Çünkü ayakta durmak namazda nedir? Rükündür. Ama kişi hasta ise örneğin ayaklarında hastalık var belinde hastalık var. Ey ayakta duramayacak bir şekilde ise o zaman oturarak namaz kılmakta bir beis yoktur. Çünkü bizim dinimiz kolaylık dinidir. Hadis-i şerifte aleyhisselam kişiye diyor ki yani ayakta durabiliyorsan ayakta namaz kıl. Eğer ayakta durabiliyorsan diyor oturarak oturarak yapamıyorsan o zaman diyor yan üzerinde. Yani sağ. Eğer sağ tarafı hastaysa o zaman sola doğru. Sol taraf hastaysa sırt üstü. Yani nasıl ona kolay geliyorsa o şekilde. Ama bir öncesi sağlam iken örneğin, oturarak namaz kılabiliyor, yan üstü namaz kılamaz. Buna çok iyi dikkat etmek lazım. Örneğin oturarak namaz kıl kılabiliyor. İster diz çökerek, ister bağdaş kurarak. Ve Aleyhisselatü Vesselam oturarak namaz kıldığı zaman bağdaş kurarak namaz kılıyordu veya da diz çökerek fark etmiyor. Şimdiki camilerde biliyorsunuz bazıları sandalye üzerinde oturuyor ve alimler buna cevaz verdiler. Ey bağdaş kurarak veya da diz üstü çökemiyorsa o zaman sandalyenin üzerinde otturmasında bir beis yoktur. Peki bağdaş kurabildiği halde veya da diz üzerinde diz çökebildiği halde sandalyada otturabiliyor mu? burada alimler yine ihtilafa düştüler. Bazı alimler diyorlar ki bir sakıncası yoktur. Bazı alimler diyorlar ki hayır. Niçin? Çünkü Ali Şah ve Selam tabii o zaman sandalya falan yoktu. Ama sandalyanın yerini tutacak yüksek bir şey edinebiliniyordu. Ama Ali Şah ve Selam buna ne yaptı, ne yapmadılar? Buna vesile, bunu vesile edinmediler. Direkt Ali Şah ve Selam onlara dedi ki ya bağdaş veya yahutta diz üzeri normal olarak namaz kılındığı şekil gibi. O zaman en efdalı ve en doğrusu bağdaş kurabilecek bir kişi yahut da diz üstü çökebilecek bir kişiyi sandalyaya oturtmaması lazım. Eğer oturamıyorsa o zaman sandalyede oturtmasında bir beis yoktur. O zaman oturarak yahut da yan üstü eğer sağ taraf hastaysa mesela üzerinde yatamıyorsa o zaman sol eğer sol günü hastaysa sırt üstü ve bu şekilde artık kolaylık kolaylığına hangisi geliyorsa tertip ile onu yapmasında bir be'iz yoktur. Ve fiiller fiiller tabi biliyorsunuz Fatiha rükündür demiştik İstiftah demiş dediğimiz gibi Hanefiler Sübhaneke'yi okuyorlar. Hanbeliler e, yine o şekilde Şafiiler Veccehtü Veccehi وجه okuyorlar. Ve ilim talebesi olmayanlar veyahut da bu konuda bilgisi olmayanlar genelde hepsi bunu okuyorlar. Sübhaneke, Sübhaneke, Sübhaneke. Ölünceye kadar hep bunu tekrar ediyor. Şafiiler yine Veccehtü Veccehtü Veccehtü. Ölünceye kadar tekrar ediyorlar. Ve bu sünnete muhaliftir. Doğrusu ve Vesselam'ın yaptığını yapmaktır. Arada bir bunu. Tek başına namaz kıldığı zaman Fatiha bütün imamlar ittifak etmişler. Demişler ki Fatiha okunması gerekiyor. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam La salate limen lem yakra'u bi fatihatil kitab. Tamam mı? Ancak Hanefi fukahası yani Ebu Hanife Rahimullah, diyor ki eğer kişi Fatiha'yı Arapça okuyamıyorsa o zaman Farsça okuyabilir. Ve biliyorsunuz İmam Ebu Hanife rahimahullah Farisi olduğu için yani asla Arap değildir. O zaman oranın zamanına göre, diline göre demiş ki radıyallahu anh ve da rahmet etsin. Yani kişi Farsça okuyabilir. Diğer alimlere göre yani Cumhur'a göre kesinlikle Fatiha'yı Farsça ve da yabancı bir dille okuyamaz. Fatiha'yı bilmiyorsa ne yapması gerekiyor? Tıpkı tekbiratül ihramda dediğimiz gibi Burada Fatiha'yı bilmiyorsa o zaman diyecek ki Fatiha'yı öğreninceye kadar Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber Fatiha'nın yerine. Ama bütün vaktini Fatiha'yı öğrenmeye vermesi gerekiyor. Öğrenmeye vermesi gerekiyor. Çünkü Fatiha okumak rükündür. Fatiha'yı öğrenemiyorsa, hani dil zorluğu varsa, zorluğu varsa örneğin acemi ise, yani artık İngiliz'dir, Fransız'dır, Kürttür, Türktür falandır. Artık dili, yani Arap dili dışında daha başka bir dil ise ve çok zorluk çekiyorsa o zaman bu Fatiha'yı öğreninceye kadar hep Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe illallah ve Allahu Akbar. Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe illallah ve Allahu Akbar'ı da söyleyemiyor. Arap değildir, söyleyemiyor. Fatiha'yı bilmediği gibi bunu da söyleyemiyor. Ne yapması gerekiyor? Abu Hanife'nin iştihadına mı başvurmak lazım? Yoksa orada diğer alimlerin iştihadına mı başvurmak lazım? Diğer alimler demişler ki bilmiyorsa o zaman ne yapacak? Sükût edecek. Ve hep efendim? Evet. Orada yani bildiği artık ne varsa orada ne yapacak? Allah'ı anacak. Onu da hiç Allah'ı anmayı da bilmiyorsa o zaman ne yapacak? Tefekkür edecek. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bu yarattığı kainatı tefekkür edecek. Göklerin, şuyun, buyun veyahut da bazı âlme diyorlar ki ölümü tefekkür edecek. Ey mutlaka ölecek. Ölümden sonra bir ahiret var. Daha başka bir dünya var. Ve kabirde hesap var. Öbür dünyada hesap var. Böyle hep tef ölümü tefekkür edecekler. Tefekkür edecek. Ta Fatiha'yı öğreninceye kadar. Yani cumhur Fatiha'yı Farsça veyahut da İngilizce veyahut da Türkçe okumayı ne yapmışlar? Kesinlikle cevaz vermemişler. Aynı şekilde Allahu Ekber kelimesi veyahut da cümlesi yine etmemişler. Yani mesela subhanallah deyip rükuğa gitmeyecek. Subhanallah deyip mesela rükudan kalkmayacak. Yani İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre. Diğer alimlere göre kesinlikle Allahu Ekber, Allahu Ekber diyelim. Peki biliyorsunuz ayakta durmak rükündür. Fatiha okumak rükündür. Tamam mı? Fatiha'dan sonra okunacak olan süre veya da süre içerisinden bazı ayetler. Tamam mı? Bu nedir? Bu da sünnettir. Peki Fatiha'dan sonra, Fatiha'dan sonra süre veya da bazı ayetler okuması, caiz midir değil midir? Caizdir. okuması hiçbir sakıncası yoktur. Okumadığı zaman bu okuyacağı sürenin sevabından veya da ayetlerin sevabından mahrum olur. Çünkü biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki elif, Lam mim bir kelime değil ve tabi bir cümle değil. Elif bir harf, lem harf, mim harf ve her harf için nedir? Bir hasene var. Her hasene on hasene yapar. Ta diyor ki yedi yüz kat ve birçok hasene sebep oluyor. Ha, o zaman okumadığı zaman bu gibi hasenelerden ne olacak? Mahrum olacak. O zaman Elinden geldiği kadar, ezberinde ne kadar varsa ne yapar? Orada Fatiha'dan sonra bir ayet bile olsa, yani sadece bir ayet ezberinde varsa bir ayeti okur. Ve bazen bir ayet çok uzundur. Öyle mi? Bazen bir ayet çok kısadır. Örneğin, ''Kul huvallahu ahad'' mesela. ''Kul e'udhu rabbil felak'' mesela. Tamam mı? O zaman, ezberde güçlük çekiyorsa ve sadece bunları biliyorsa mesela diyelim ki sadece kul Allah hadi ezberinde var başka hiçbir şey yok o zaman bu kul Allah hadi demekten bir meis yok ve biliyorsunuz Allah katında Allah katında en değerli süre yani hayır babında nedir ihlas suresidir ve Selam diyor ki ihlas suresini okuyan kişi Kur'an üçte birini okumuş olur o kadar ki sevabı var o zaman Süre okumak sünnettir, vacip değildir. Okumasa bir sakıncası yoktur. Yani sadece Fatiha ile edinirse bir sakıncası yoktur. Tayyib. Fatiha'yı okudu, Fatiha'dan sonra Fatiha'dan sonra ruku yapması gerekiyor. Bu ruku elhamdülillah bütün alimler ittifak etmişler. Rukun ruku nedir? Ruku rükû, rükündür. Peki ruku esnasında getirilen tesbihler nedir? Vaciptir. Ve biliyorsunuz Rükünler kasden veyahut da sehven terk edilirse o namaz fasittir. Örneğin Tekbiratül ihramı aldı. Fatiha'yı okudu. Rüka'a gitti. Şey, Rüka'a gitmeden sucuda gitti. Sehven. Ya Kur'an okurken aklı yani aklı fikri okuduğu Kur'an'ın manasında kalarak, huşuğa dalarak bu huşudan dolayı rüka yapıp yapmadığını hatırlamıyor. direk sucuda gitti. Veyahut da şeytan onu kandırdı dünya meşgaletine meylettirdi ve orada ruku yapmayı unuttu. Namazı bitirdikten sonra hatırladı ki ben birinci rekatta ve ikinci rekatta üçüncü ve dördüncüde ben ruku yapmadım. Ne yapması gerekiyor? Yani becim, becim, i̇ade etmesi gerekiyor. Namazı baştan sona kadar iade, iade etmesi gerekiyor. Yani bu namazın dışındaki bazı hatalardan dolayıdır. Örneğin önümüzde gelecek inşallah. Tayyip, bu nedir? Ruku, ruku rükündür. Peki ruku esnasında söylenen tesbihler nedir? Vaciptir. Örneğin nedir? Sübhane Rabbiyel Azim. Ve Subhan Sübhane Rabbiyel Azim'i diyemiyorsa, bilmiyorsa, tamam mı ezberlemediyse o zaman Subhan Allah demesinde bir sakınca yoktur ama en eftalı Sübhane Rabbiyel Azim. Ve bu bir defa söylemek vaciptir. İkincisini ve üçüncüsü söylemek Sünnet. sünnettir. Ebu Hanife'ye göre Rahimahullah diyor ki rükuda ve sucutta üçten daha az olması caiz değildir. Tamam mı? Ama cumhura göre cumhura göre bir defa Sübhane Azim demek vaciptir. İkincisi, üçüncü süremek sünnettir. O zaman bu namaz kılacak olan kişiyi Namaz kıldığı zaman veya da vakitlerde kendi namazını kendisini değerlendirebilir. Örneğin camiye girdi, ikamet kamet gelmemiş. Namaza durdu. Birinci rekatı bittirdi. Tam ikinci rekata kalkacağı zaman imam kalktı, kamet getirdi. Burada bu kişi ne yapması gerekiyor? Burada fakih olması gerekiyor, bilgili olması gerekiyor. وَمَعَ الْأَسَفُ الشَّدِيدُ Müslümanların çoğu bu konuda cahildirler. Adam ikameyi getiriyor, hala kendisi uzatıyor rukuda. Subhan rabbi alazim, subhan rabbi alazim. Adam husu adıyor yani sözde. Tamam mı? Veya otta sucudta. Veya otta uzatıyor. Fatihadan sonra uzatıyor. Veya otta Fatihayı mesela e, diyelim ki 10 dakikada okuyacağına, tamam mı? 5 dakikada okuyacağına 10 dakikada okuyor. Bu bu gibi anlar olduğu zaman biliyorsunuz. İmam tekbiretül ihramı aldığı zaman namaza durmak kesinlikle caiz değildir. Hanefi mezhebine mensup olan insanlar ister Türkler olsun ister Pakistanlar olsun dikkat ediyorsanız camiye geldiği zaman imam namaza durmuş kendisi yeni camiye giriyor imama iltihak etmiyor gidiyor orada sünnetini kılıyor. Çünkü onlara göre sünnete önem veriyorlar ki herkes yani her Müslüman sünnete önem vermesi gerekiyor. Ama yerinde olması Bu verilecek önemlilik yerinde olması gerekiyor. Yersiz önemlilik vermez, hududu aşmaktır. Burada imam tekbiri getirdikten sonra sen sünnete önem vererek sünneti kılman, burada sen günaha düşüyorsun. Hatta bazı alimler diyorlar ki, yani e, tabi ve orada diyor kaçırdığı farzdan kaçırdığı namazdan dolayı günahkar olmuş oluyor. Ama sahih görüşe göre günahkar olmuş olmuyor ama çok sevap kaybetmiş oluyor. O zaman doğrusu İmam Ahmed bin Hember Rahim e diyor ki tekbirotülhahim geldirdikten sonra o kişi namazı batıldır. Yani kılsa bile o namazdan bir miskazara kadar sevap almıyor. Niçin? Çünkü yersizce kılıyor bu namazı. Yeri değildir. Madem ki sen sünnette bu kadar haritsin erken kalk ve sünnetinin yerinde kıl. Erken kalk ve kıl. Evinde kalkar kalkmaz sünneti evinde kıl. Hadi diyelim ki su yok, camiye geldin, abdest aldın, baktın ki imam duruyor. Ne yapmak lazım? O zaman burada ikinci rekattayken imam tekbiretül ihramı alınca, almadan önce imam ikameti getirirken, sen ne yapacaksın buradan Burada sadece vaciplere dikkat edeceksin. Örneğin, sucutta üç defa demeyeceksin ki Subhane Rabbiyel Adim, Subhane Rabbiyel Adim, Subhane Rabbiyel Adim ondan sonra dualar yok. Subhane Rabbiyel Adim, Semihallahu limen hamideh. Rabbena lek Hemen gideceksin. Bir de biraz suratlaştır. Eğer imam tekbiratül ihramı almadan önce onu onu yetişeceğine takdir ediyorsan. Yok. Eğer yet, imam tekbiratül ihramı getirmeden önce bitiremeyeceğine dair kanaat ediyorsan, orada hemen namazı keseceksin. Yani o namazı imam tekbiratül ihram getirmeden önce ne yapman gerekiyor? O namazı bitirmen gerekiyor. Eğer bitiremeyeceksen o an için orada hemen namazını boz ve imama iltihak et buradaki namaz bozma biz Türkler olarak sağa sola selam veriyoruz ondan sonra imama yetişiyoruz bu da doğru değil çünkü selam namazın bitişinden sonra verilir bu Namazın bu namaz bitmedi sen namazı bozuyorsun o zaman sağa sola selam vermek kesinlikle caiz değildir orada selam vermeyeceksin namazını bozacaksın ve imama iltihak edeceksin Veyahut da herhangi bir şeyde, örneğin namaz kılıyorsun, evde namaz kılıyorsun. Tamam mı? Ve Allah korusun, her, çok tehlikeli bir şey oldu. Gerçi o tehlike esnasında sen gidip o şeyi yapsan bile namazın bozulmuyor. Tamam mı? Kiraatına devam edersin. Örneğin çocuk, ateşle, küçük bir çocuk var. Ateşe yaklaşıyor, elini yakmak istiyor. Çocuk anlamıyor. Sen de burada dikkat ettin, gördün. Burada ne yapacaksın? Burada o çocuğa çocuğu elini yakmamak için orada engel olacaksın. Doğrusu burada namazın bozulmaz. O engeli izale ettikten sonra tekrar geliyorsun namazına duruyorsun ve kaldığın yerden devam ediyorsun. Tamam mı? Kaldığın yerden devam ediyorsun. Ama eğer cahil ise yani kaldığı yerden devam etmesini bilmiyorsa ve da bundan haberi yoksa o zaman ne yapacak? Orada hemen namazını bozacak. sağa sola selam vermeden namazını bozacak, direk gidecek. Artık o yapması gereken şey neyse onu yapacak. Yani sağ sağa, sağa sola selam vermek yoktur. Tamam. Bu ne zaman? Yani namaz kılacak olan kişiyi kendisi takdir yapacak. Örneğin çok Bu da çok önemli. Cuma günü camiye girdin. İmam hutbe veriyor. İmam hutbe veriyor. Sen camiye girerken sahih görüşe göre camiye girerken iki rekat namaz kılmak vaciptir. İki rekat namaz kılmak vaciptir. Ve aleyhissalatü Bingur bir gün hut hutbe esnasında hutbe verirken bir kişi geç geldi. Ve aleyhissalatü dönemimizde döneminde ashab genelde çok erken geliyorlar. Nadir bir kişi böyle. Şimdiki gibi değil. Şimdi bakıyorsunuz namaz bittikten sonra hala millet namaza geliyor. Namaz bittikten sonra o zaman için bu tür şeylere çok dikkat ediyorlardı ve bir sahabi geç kaldı bu sahabi radıyallahu anh içeri girerken hemen oturdu namaz kılmadan aleyhisselatü semin gözünden kaçmadı ve genelde hepiniz okul okudunuz bir öğrenci sınıf içerisinde bir şey yaptığı zaman öğretmenin gözünden hiç kaçmaz hiç kaçmaz, gözü orada bile olsa orada olsa o öğrenci ne yaptığını hemen farkına varıyor öğretmenin gözünden hiçbir şey kaçmaz Ders veren kişinin gözünden de bir şey kaçmaz cemaat cemaat tarafından. Ve sat Vesselam burada hutbe verirken gözünden kaçmadan kaçmadı ve gözü ilişti. Dedi ki ya fülen iki rekat namaz kıldı mı? Hayır ya Resulullah dedi. Kalk iki rekat namaz kıl ama uzatmayacaksın. Tamam mı? Uzatmadan iki rekat kıl. Ve Aleyhisselatü Vesselam hutbesine devam etti. Burada Camiye girdin cuma günü imam hutbe veriyor. Ne yapacağın burada sadece vacipleri yapacaksın. Örneğin tek ihram arkasında hemen Fatiha, Fatiha'nın arkasında sure yok. Ondan sonra hemen ne yapacaksın? Ruku'a gideceksin. Bir Subhan Rabbiyal Azim kalkacaksın. Semi Allahu hamide, Tamam mı? arkasındaki diğer müstahab duaları okumayacaksın. Allahu ekber'e gideceksin. Subhan Rabbiyal Azim. Akbar, Rabbi vacipleri böyle biraz harifleşerek ne? Çünkü hutbe dinlemek vaciptir. Burada me'mun bu konuda bilgili olması gerekiyor. Müslüman dininde fakih olması gerekiyor. Dinde fakih olmak demek ey farz ayn olan bilgide bilinçli olması vaciptir. Müslüman farz ayn olan bilgide mutlaka bilinçli olması gerekiyor. Olmadığı zaman maalesef şiddet birçok şeyde günahkar olmuş olacak. Evet. Eğer böyle anlarda değilse o zaman en doğrusu ve en efdalı en mükemmel bir şekilde namaz kılmasıdır. İster camide olsun ister evinde olsun. Ve en efdalı ve en doğrusu sünnetleri devamlı evinde kılmasıdır. Şayet işten camiye gidiyorsa işinde bir namazgah eder küçük bir yerde sünnetini iş yerinde kılar ondan sonra gider camide farzını kılar. Ama denk gelmedi olmadı o zaman sünneti camide kılması. Burada camiden sünneti kıldığı zaman Devamlı kendi kendine, evinde, gizli yerlerde veyahut da kimsenin onu göremeyeceği bir yer nasıl kılıyorsa yine o şekilde kılması lazım. Yani orada şeytan onu kandırıp da cemaat esnasında riyakarlığa kaçmaması lazım. Normal olarak kendisi her an için nasıl kılıyorsa o şekilde. Orayı aşmayacak çünkü orayı aşarsa şeytan onu ne yapar? Onu riyakarlığa kaçtırabilir. O zaman... Camiye girdiği zaman butki gibi şeyler Müslüman, bilinçli olması gerekiyor. Yerine göre her şeyi yerine göre ne yapması lazım? Değerlendirmesi lazım. Tayip. Tamam. Demek ki namaz baştan sona kadar nedir? Hepsi fiil ve sözdür. Ve buradaki söz bazen dua olabilir, bazen emir olabilir, bazen yasak olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'den ayetler veya da süreler okuyacağı zaman. Evet. <gülüyor> ancak diyor ve yخرج عنه سجود ve, وهو سجدة واحدة. Secde-i ve, yani Kur'an okumaktan dolayı secde yapacak olan kişi namazda olduğu gibi, tamam mı? Yani örleyin sehiv secde. Sev secdesi kaç kaç defa yapılıyor? İki yapılıyor. İşte burada tilavet secdesi namazda olan secde gibi değil tekil olması gerekiyor. Ey tek bir secde yapacağım. Bu secdede tekbiratül ihram alması gerekir mi gerekmez mi? Ve Veyahutta secdeyi yaptıktan sonra sağa sola selam verilir mi verilmez mi? Burada bazı alimler bunu ne yapmışlar? Bunu söylemişler. Ey tekbiratül ihram alınır demişler. Bazılar demişler ki selam da verilir. Ama sahih görüşe göre secde tilavesinin tekbiretül ihrami yoktur. Ve sağa sola selamı yoktur. Orada Kur'an-ı Kerim'de secdeyi gerektiren bir ayet geldiği zaman hemen secdeye kapınacak. Ve orada tesbihleri ve da tekbirleri yapacak. Ondan sonra kalkacak. Tekrar Kur'an'a devam edecek. Yani sağa sola selam vermek yoktur. Bir de tek secdedir. İki secde değildir. Yani, yani değil nerede olursa olsun. Yani en eflalı kıbleye dönmektir. Yani mesela diyelim ki sen şöyle Kur'an okuyorsun. En eflalı kıbleye Ama diyelim ki sen kıbleye dönemiyorsun. O zaman hangi yönde olursan ol oradaki e tilavet secdesini yapmakta bir beysi yok. Örneğin arabada gidiyorsun Kur'an okuyorsun. Tamam mı? Veyahut da at üzerine biniyorsun. Eşek üzerinde. E veyahut da bir kişi şofördür motosiklet üzerinde biniyorsun. Ve giderken Kur'an okuyorsun. Orada secde tilaveti geldi. Sen hangi yönden gidiyorsan o zaman oraya göre ne yapacaksın? Eğileceksin. Örneğin sen araba sürüyorsun ve ezber Kur'an okuyorsun. Orada secde tilaveti geldi. Yani tilavet secdesi geldi. Orada ne yapacaksın? Hafifçe ima ederek ne yapacaksın? Demeyeceğiz. Yok arabayı durduracağım. Ondan sonra kibreye yöneleceğim. Yok. Hangi yöndeysen o yöne doğru secde edersin. Ama böyle oturuyorsun mesela. Evdesin, dükkandasın. Yani camidesin. Ve yönün okurken, mesela Kur'an okurken doğuya veya da batıya veyahut da riyatta batı kibledir aslında. Ama başka yerlerde batı kible değildir. Bu da riyatta kible batıdır biliyorsunuz. O zaman ne yapmak lazım? En eftalı kibleye doğru yönelip e, e, tilavet secdesini yapmaktır. Evet diyor ki min gayri tekbirin ev selamin. Yani tilavet secdesinde ne tekbiretü'l ihram var, ne de selam var, bir de namaz secdesine muhaliftir. Yani tek secdelidir. Geğe fi'l Mugni El Mugni İbn Kudame Rahimahullah'ın yazdığı, telif ettiği bir kitaptır ve Hanbeli Hanbeli fukahasına mensup olan bir alimdir ve Hanefi fukası şeyh Hanbeli fukası arasında en meşhur fakihlerdendir. Diyor ki rahimehullah وَهِيَّ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ diyor ki rahimahullah namaz beş vakit namaz Kur'an ve sünnet ile vacip olduğuna dair ne yapılmıştır? tesbit edilmiştir. Ey namaz her muslüman erkek ve Müslüman kadın üzerinde vaciptir. Ama kimlerin üzerinde vaciptir? Ey akil ve dalik olan kişi yani deli değilse bir de buluğ çağına erdiyse. ise. Buluğ çağından önce çocuklara kız çocuklara veyahut da oğlan çocuklara 7 yaşında namaz kıldırmak burada Ali satt ve selam her ne kadar emir verdiyse yani üzerlerinde vacip olduğundan dolayı değil namaza alışmaları alışmaları için oradan Ali satt ve selam çocuklar 7 yaşına girdiği zaman onlara onlara namaza alıştırınız veyahut da onları onlara namazı kıldırınız. Burada namaz vacip olduğu onların üzerinde namaz farz olduğundan dolayı değil, talimden ey terbiyeden kişiyi o kız çocuğu veyahut o erkek çocuğu o olan çocuğu bu namaza alışması için orada aleyhisselam emrediyor. <gülüyor> o zaman Kur'an ve sünnetle beş vakit namaz nedir? Vaciptir. Yani İslam ümmeti bu konuda ittifak etmişler elhamdülillah. Efendim? beş dakika. Tamam. Tamam. Vakid Bittinando, layık bu dersimize son veriyoruz. Rabbun celle celaluhu ömrü ve sağat verirse inşallah tekrar buradan devam edeceğiz. Hadi Allahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, barik al nebiyina Muhammed, alâ âli ve sahbihi sellem ecmaîn. Subhanek Allahümme bihamdik ve la alelâ ilahe illâ ente esteğfiruke ve töbü